Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Bakara Suresi 1 ve 57. Ayetler Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de, Veda Haccında nazil olmuştur. Adını 67-71. ayetlerinde zikredilen ve İsrailoğullarının bir cinayetin failini bulmak için kesmeleri emredilen Bakara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 Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek bu zayı görsel bir tanrı edinmiştiniz. Ayet 52 Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Ayet 53 Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik.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 Hz. Musa aleyhisselam Tur dağına gidince o gelinceye kadar içlerinde bulunan Samiri altınları eriterek bir buza heykeli yapıp İsrailoğullarını törenle bu buza şeklindeki heykele taptırmıştı. Tefsirlerde ayet-i nefsinizi öldürün emri iki şekilde ifade edilmiştir. A. Nefislerinizi, canlarınızı kendinizi öldürün. B. Nefislerinizi ıslah ederek öldürün. Çünkü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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Bakara Suresi 1 ve 57. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Hipnotlar Fatih Öz.